Kani TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerleriniz olsun. Ramazan-ı Şerif ayımız mübarek olsun. Bu akşam Ramazan soframızda yine birbirinden kıymetli iki konuğum var. Sevgili Orhan Gencebay ve oğlu Altan Gencebay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Altan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkürler. Allah razı olsun. Buradayız. Senden de Allah razı olsun. Ee, İstanbul için akşam ezanı okundu. Dilerseniz evet. hep beraberce tamam. e, oruçlarımızı i̇şte açıp hadi. Hadi. E, iftarımızı Duvamızı yapalım. Amin. Allah'ım sofralarımızı bereketle Hı. eyle. İftarımızı Hı. makbul eyle. Oruçlarımızı e, kabul eyle. Hı. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim e, iftar soframızın ardından çay eşliğinde değerli konuklarımla değerli abilerimle e, muhabbete devam ediyoruz. E, Orhan abi iyi ki geldiniz ya. Gerçekten çok bizi neşelendirdiniz. Allah razı olsun. Berhudar ol. Ay, tam bu cümleyi duymak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Marikulade. E, tabi Altan abi şimdi baba oğul ama sanki abi kardeş gibi bir E zaten dışarıda öyle söyleniyor. Öyle ediyorum. mi söyleniyor? Yani <gülüyor> seni yaşlandırmıyoruz yanlış sandın ama sana amirim daha da genç. ne demek? Sağ ol hassasiyetin. Sakallı halimi ya. ben <gülüyor> sakal bırak. O babam bırakamadığı için ben bırakıyorum. Evet evet. Daimi sakallıyım. Ama film çektiğim bazı filmlerde evet. bıraktım. Leyla ile Mecnun'da bıraktım. Ben dorken dönüşümde. Evet onda da onu bırakmıştım. Doğru. Yani benzeriz sakallı halimizle birbirimize çok benzer. Sen daha tabii yakışıklısın bari. Ney euro? Sen daha yakışıklısın. Bir olsun. daha duymak isterim. Önden. O sen. aslan gibisin. evalla. Evet, Abi şu anda bir atışın örneği hani, hani aşıklar atışır ya. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> ben de arada kaldım. <gülüyor> Sağ ol. Allah razı olsun. <gülüyor> ben doğarken ölmüşüm dedin de aklıma birden geldi. Bir röportajınızda e, akrabanız 32 yaşında e, bir öğretmen, kanser e, edibiyat hastası edibiyat ve, öğretmeni. edebiyat öğretmeni ve tam Ölüm anında tabiri caizse yanındaydınız. Evet. Ondan sonra sizden dinleyelim Orhan abi. Çok acı bir olay ve benim bestelerimin çoğu e, olaylara dayalıdır. Bahsini ettiğimiz edebiyat öğretmenimiz, bizim akrabamız 32 yaşındaydı. Maalesef akciğer kanseriydi. Hmm. Çok acı çekiyordu. Hastanede yatıyordu. Vefat, et, vefat ettiği günde ziyaretine yine gitmiştik. O kadar acı çekiyordu ki o acıya dayanmak mümkün değildi. Hatta dua ettik. Allah'ım bir an evvel ruhunu, canını al da kurtulsun bu acıdan dedik. Hmm. Ve ben bu duayı ederken şu dörtlüyü de yazdım. Bu dünyada rahat yok. Ölüm belki kurtuluş. Al canımı ya Rabbi. Bitsin artık kahroluş. Dedim. Bu cümleleri yazdıktan bir süre sonra zaten vefat etti. Ve kurtulmuş oldu. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Bu e, he, Allah gani gani rahmet eylesin. E, ve sonra bu beslemi toplumumuzda nice insanların hikayeleriyle bütünleştirdim. Çünkü insanlarımızın bir çoğunun yazgısı yahut da yaşadığı olaylar iyi değildi. Ve o kişilerin çoğundan şunu duymuşumdur. Ben doğarken ölmüşüm hmm. dediğini duymuşumdur bu beni çok etkiledi bu hikayemizdeki Edebiyat öğretmenimizin hikayesinde de böyle bir anlam vardı onunla bütünleştirdim hmm. yani e, yaşamını baştan itibaren olumsuz yaşayanların hikayesidir bu ama bu planlanmış bir şey değildir bu ee, bu şekilde tezahür etmiştir. Nedenleri çoktur. Ben onların anısını ben doğarken ölmüşüm diye beslemi besle yapmıştım. Yaptım. Filmini de çektik ayrıca. Peki orada mesela demin dediniz ki bir dörtlük okudunuz ya e, dünyada rahat yok diye Peygamber Efendimiz de esasında aynısını söylüyor. La rahate fid dünya. Dünyada mümine rahatlık yoktur anlamında. Dünyada aslında her şey var da genelde bu dünya ayrılıklar dünyasıdır. Hüzün daha çok yaşanır. Bu yüzden ben bu dünya ayrılıklar dünyası diye bir beste de yaptım. Ama yaşamın içinde böyle kesin olgular var. Bunu bilmek lazım. Doğduğumuza biz karar vermedik. Öleceğimize de mani olamayacağız. Olamaz. Dolayısıyla bu mesafe arasında Yaradan'ın, Allah'ın bize vermiş olduğu yetenekler var. Onları iyi kullanmamız lazım ki bu mesafeyi Mutlu olarak yaşamaya çalışalım. Ama bu dünyada kesin kutupsallık var. Acının karşısında mutluluk, e, ağlamanın karşısında gülmek. gülmek. Yani Zıt. artının karşısında eksi gibi böyle kutupsallık prensipleri var. Bu kainat kutupsallık prensipleriyle varlığını sürdürüyor. Bunları bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım, kızmamak lazım. Kısacak da bir şey yok. Anlamamız lazım. Biz bunları anladığımız zaman şükretmesini biliriz. <gülüyor> daha mutlu oluruz. En önemli şey şükretmektir. Çünkü beterin de beteri vardır. Kesinlikle. Fakat şunu unutmamak lazım. Allah ne yarattıysa her şeyi muhteşem, güzel yaratmıştır. Kötü olan bir şey kesinlikle yoktur. Bizler bizim beğenmediğimiz bir takım olgularda hemen olumsuz konuşuruz. Kötü diye. Hayır. Mutlak sebebi vardır. Anlamaya çalışmak lazım. Önce kendimizde Aramak lazım bunun doğruluğunu, iyiliğini, güzelliğini. Bunu yapabilirsek Kesinlikle. daha mutlu oluruz. Aynen. Altan evet. abi. Ne böyle kadar babanın güzel. Babanın, Vallahi babanın, daldım gittim ben. Babanın, babamızın karşısında konuşmak da Yok, zor çok olur değil, zor. değil mi? Zor işte. Heyecanlanılmıyor. Yok Hem o birlikte, çok güzel işte, konuşuyor. Çok Yok, sağlamdır, çok güzel. Eseri senden Gerçek oğlum işte. yavrum. Abi kısaca tabii tanıyor yani insanlar da siz ama böyle bir tanıyalım mı sizi de? Beni tanıyan işte Orhan Genci, Orhan Doğranı. Tabii Samsun'da doğup orada büyüdünüz ama İstanbul'da da aynı zamanda yani hem Samsun hem evet. İstanbul böyle mekik dokudunuz sabiri caizse. Böyle eski Ramazan'la alakalı hiç böyle bir anınız var mı? Mutlaka vardır ama. Ramazan bizim başımızın tacı tabii ki <gülüyor> muhteşem. Ee, Aylar, muhteşem günler insanları pekiştiren, insan neslini, nefsini terbiye eden. Onun tacı da bayram oluyor tabii ki. Bayram günleri, Ramazan'ın yaşanılmışlığını, o pekişen duyguları zirveye çıkarıyor bayram. Biz onları çok güzel yaşardık. Bayramlarda Ramazan bayramları, kurban bayramı. Evvelce bazı yokluklar vardı. Yokluk derken e, gelişmemiş. Konfeksiyon mesela. Konfeksiyonu özellikle söylemek istedim. Babamızın elbisesini ters ettirirdik. Babamız giyerdi. Aa. Ve ters ettirirdik. Bize diktik. Kendimize diktirdik. Terziler vardı. O zaman konfeksiyon yoktu. Satılmazdı. Yoktu. İşte bu e, kumaşımızı almış olan babamız elbisesini diktirmiş, giymiş, giymiş. Sonra bize sıra gelmişti. Babam başka bir elbise alırdı. Biz, pardon kumaş alırdı. Yeni elbise diktirecek. Biz o babamızın elbisesini, kumaşını bize göre diken terzi diktiği zaman son derece mutlu olurduk. Hatta bayramlardan önce elbise biterdi. Bayram günü giyeceğiz derdik. Başımızın ya. ucunda dururdu. Ya. Babamızın o kumaşı Şimdi, ve onunla ertesi gün bayram olacak ve Sevip okşardık o elbiseyi. Ertesi gün bayramda giyeceğiz. Babamın elbisesini giyeceğiz Allah diye. Allah. Biz böyle gururlanırdık. Ama şimdi e, geldiğimiz nokta çok düşündürücü. Mesela bak öyle bir tablo anlattınız ki. Ne kadar değerli, kıymetli, kıymetli. Evet. Mutlaka irdelemeli. Evet. Şu cümlelerimiz Tabi, o kadar yaşamak, önemli ki. Işte, hani şükür var ya şükürsüz. Evet. O hale şükretmek <Türk> Ne Ay, kadar. Bak, yani, yoklukta bile... Güzelliği tadan... Evet Allah o güzelliği görüyor. Hani niye yok demiyor. Babanın evet. elbisesini alıyor da ters... E, mecburiyet de vardı. Terziler en yapıyordu bunu. Hı -hı. Biz çok seviniyorduk. Ve sordukları zaman babamın elbisesini giyiyorum diye gururlanıyorduk. Manevi, gurur. O, o da, başka tabii. bir duygu. Aynen. Onun maneviyatı da tabii, başka. Ramazan'ın o birlikteliği, yorgunluğu demiyorum. O yorulma diye bir şey kesinlikle yok zaten. O birlikte olan o duyguların bütünleşmesi bayram günü en üst seviyede tezahür ederdi. İşte toplumu öyle bir yere götürürdü ki o duygular o güzelliği, birlikteliği, sevgiyi, saygıyı fevkalade geliştirirdi. Yardımlaşma ayrıca. Hı. Şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Ben birkaç sene önce, 5-10 sene önce diyebilirim dünyadaki ülkelerin e, genel olarak durumlarını şöyle birçok konular vardı birinde şöyle değerlendirmek istedim sokakta yaşayan insan dünya ülkelerinde bazı şehirlerde ne kadar diye baktım ben biraz meraklıyımdır istatistiklere ve ayrıca tarihe son derece Amatör bir tarihçi amatör olarak kesinlikle. Evet her o, zaman. De, Hep sürekli <gülüyor> ama evet. gerçekten de amatörden ileriye de gidebiliyor. Ama amatörli, amatörce yapılan bir işte o, o işten daha keyif alınabilir. Ben profesyonel olmadığınız evet, amatör çok... diyorum. Severek de Amatör ruhla profesyonel <gülüyor> çalışmak. <gülüyor> o işte esas ya, şey. profesyonel yani. gibi akşam kesmeyin. İşte. Fakat birçoğu farklı konuşur benim için. Dünyanın bazı şehirlerinin Sokakta yaşayan insanların ne şekilde ve ne kadar olduğunu istatistiklerden internetten takip etmek istedim birisi New York'tu biri Moskova'ydı birisi İstanbul'du nice vardı da üçünü söylüyorum New York'ta o baktığım sırada sokakta yaşayan insana dedi 500 binde New York'ta New Yorkta 12 milyon 12 milyonluk New York'ta tamam. 500 bin kişi sokakta yaşıyordu. Moskova'ya baktığım zaman dört bin olarak gördüm. İstanbul'a baktım beş bindi. New York'un yüzde biri. Onların yüzde biri. Oran çok düşük. Yani Neden diye araştırdım. Çok fazla Sonra 500 yani. Bizim toplumumuzda anormal bir yardımlaşma var. Aile yardımlaşması. Sülaleler, i̇şte işte aileler işte. e, mağdur olan kişilere yardım ediyor. Kesinlikle. Baktım bu dünyada hangi toplumda var bizim kadar hiçbiri. Bence değil. bence ona bu merhametten. Hani Allah merhameti yüz eşit parçaya bölmüş. 99'unu kendi katında işte. saklamış. Aynen. Birini tüm kainata indirmiş. O yüzde birlik dilimden düşen payımızla biz merhamet duygusunu harekete geçiriyoruz. Biz Gerçekten merhamet, çok özel bir millet işte, evet. Bizi ayakta tutan bu zaten. Merhamet birinci derece. Yardımlaşma. Çok güçlü bir duygu bizde. Ve bunun da altında yine şu vardı. Aile toplumuyuz biz. Evet. Bakın, dünyada Türk toplumu kadar aileye aile toplumu olan birlikte, aile birlikteliği olan topluluklar çok azdır. Türk toplumu bunların en e, birincisi diyebiliriz. Bu aile toplumunun getirmiş olduğu merhamet ve yardımlaşma duyarlılığı başka sülalede herkese de yansıyor. İşte New York'un %1'i oluyoruz biz. Ya. 500 bin. Peki 500 bin çok, çok büyük, büyük bir rakam. rakam. Türkiye yani 5 yine ona evet. da çare bulunuyor da yine ama evet. %1. Orana bakar mısınız? Aile yüzde sıfır %0 olsa inşallah olur. Yani mücadele o da olur. Ruhla. Yani mutlaka Aynen. olur. Aynen. E, bu şunu da yansıtıyor. Dolayısıyla vatan ne demektir? Vatan aile demektir önce. Çok güzel ya aileni aileyi korumak için insanlarımız hepimizin yaşı bana göre önemli değil. Hepimiz hazırız. Yapılacak bir şey varsa insanlık adına, vatan adına, değerlerimiz adına hepsini yapmaya her an hazırız. Gençlerimiz özellikle askerlik yapıyor. Gerektiği zaman vatan için şehit oluyor. Yani vatan neydi? Başta aile demektir. Ailesi için şehit oluyor. Üstelik bizde İslamiyet'te ve dinimizde e, şehitlik mertebesinin çok bambaşka bir anlamı vardır. İnandığın değerleri korumakla ilgili olduğu için aileni korurken Yaradan'a olan teslimiyetin saygın sevgin peygamberimize ve değerlerimize olan o saygı ve sevgi dolayısıyla aile duyarlılığıyla birleşerek, birleşerek bu uğurda şehit bile olmayı göze alıyor ve bununla gurur da duyuluyor ve çünkü kutsal bir değer bu. Kesinlikle. Yani vatan kavramı aileyle böyle pekişiyor. Duyarlılığımız da, böylesine pekişiyor. Yani bunlar bayramlarda o kadar <gülüyor> birbiriyle iç içe giriyor ki bu çok güzel bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Çocukluğumdan beri çok severim bu duyguları. Ve hepimizde bu duygular kesinlikle vardır. Buna evet. böyle inanıyorum. Allah bu duygulardan bizleri Amin. uzaklaştırmasın. Ne güzel. En güzel zamanlarını yaşamışlar bence. Gerçekten siz bence ama şanslı kuşaksınız. Bence yine, o değerleri çok güzel zamanında yaşamışsınız. O yine var ve yaşıyor. Var ama, ama tabii, de, işte bir eskisi sizin zamanınızdaki gibi değil. O heyecan hani o kıymet bilmek hani değil mi? Hani o zaman söyledim işte başucunda elbise olması o değeri kıymet bilmek. Babanın ...elbisesini giyiyorum demek arttı bayram heyecanı. O zamanlar bence çok daha kaliteli zamanlarmış. Çok evet. güzel. Tabii çağ mutlaka değişiyor. Zaman da değişiyor ama... Ama kültürümüzü yine... unutmayacağız. Aynen işte. Nereden geldiğimizi unutmayacağız. <gülüyor> Öncelikle yani nereden geldiğimizde yani. bakın, evet. ...Yaradan yarattı bizi. Evet. Nereden geldiğimizde unutmayacağız. Ben geldiğimizi orada unuttum? şunu da söylemeye ihtiyacını hissediyorum. Tüm bunların yanı sıra benim kimliğimi anlattığım... ...sekiz Mısra'm vardır... Onu söylemek istiyorum. Buyur. Sekiz Mısralık şiir değil bu ama beni anlatan cümleler. Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış. Dünya ana vatandır. Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar. Asıl adım insandır. Aa, i̇nsanı Hazreti İnsan gibi görmek. İns Kesinlikle. Zaten e, hani insan eşrefi mahlukattır, yaratılmışların evet. en şereflisi evet. olarak evet. addedilmiş. Hani Allah insana bütün nimetleri tabiri caizse ezene bezene kuşatmış. Tabii. Her şeyi. Yani insan olarak da yani. hani diyor ki ben ilahım, peygamberler gönderdim, kitaplar gönderdim. Bu dünyada belli bir süreniz var. Evet. Bu süreyi de ee, rıza ibari, Bari, hem kendine saygılı, hem etrafına, hem insanlara, hem hayvanlara, hem doğaya, hem bitkiye, hem bana evet. saygılı olmak kaydıyla şu yani. sayılı nefesini tüket, evet, netice... Evet, güzel gel diyor. Yani böyle yani gel diyor. Sevgiyle, saygıyla, evet. hoşgörüyle, paylaşmakla, adaletle, estetikle, güzellikle ve e, bunun bu şekilde, bu değerlerle varlığını sürdür. Hı. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam ben ne bir taş ne bir ağaç insanlığımla insanım demiştim. Kaç var canım. abi böyle sizin? Dediğim gibi 400 civarında ben okudum benim okumadığım da 600 ama yarım yarım olan ve bitireceğim binin üzerinde. Ay maşallah. Ben var Fatih. Yani A peki nasıl? Hani dinlemediğim var yani. Yani, ya. Mesela <gülüyor> duruyorsunuz bir anda ilham mı Bilmiyorum geliyor? Yani, yani böyle bir dizeler. Kelimeler öncelikle yetenek çok önemli. Yaradanın Allah, verdiği Allah yetenek. yetenek. Yetenek olmasa hiçbir şey olmaz. Yetenek varsa onu geliştirmeyi isteyeceksin. İsteyeceksin. Heh, yani. Bir de olaylar olacak değil Ve mi? Ve çalışacaksın. Zaten yaşamın içindeki normal bildiğimiz sıradanlık demeyeyim de olaylar zaten seni e, onları anlatmak için teşvik edecek. O yeteneğe sahipsen. Teşvik edecek, arayıp bulacaksın. Çünkü önünde o kadar çok çeşitli örnekler de olacak ki, yaşanan çok çeşitli olaylar olacak ki. Onların hepsi sana etki yapacak ve sen bir tercüman olacaksın. Hmm. Onları anlatmaya çalışacaksın. Ben bunu yapmaya çalıştım. Evet. Bu arada Orhan Gencebay dendiğinde, röportajınızda okumuştum galiba, şeydi. Yani böyle pandemi öncesi hani insanlar böyle birbirleriyle tokalaşırdık ya, evet, çok... sarılırdık. Ama sizin tabii bir bir zaten bir duruşu zaten, duruşu değil zaten değil bir de çok Baba böyle sert mi yani. bazıları o kadar sertliğinden şik... ama iyi ama, iyi bağlamda şikayetçiydi yani. <gülüyor> aman elimiz gitti falan anlamında spor var değil mi hayatımızda? Bizde kötü niyet hayat Aynı hiçbir zaman de. olmadı olması da mümkün değil hayatımda kimseye ne kötü konuştum ne de dedikodusunu yapmadım benim yapımda da böyle bir şey var ve e, şunu düşündüm ben Nasıl daha iyi olabilirim? Yaradan'ın verdiği bu bedenim. yeteneklerle, hmm. değerlerle nasıl daha iyi olabilirim? Spor da yaptım. Bedenim hareket görmeliydi çünkü. Ayrıca herkese söylerim. Hareketsiz kalmayın. Hmm. Kesinlikle. Tabii en büyük sağlığı düşmanı Bedenin buna ihtiyacı var. Aslında. Ruhunuzu da, evet. bedeninizi de hareketli tutun. Zaten Ve hayatınız sizinle hareketliydi. Yani Yeşilçamlar, filmler, sinemalar, <gülüyor> diziler. Öğrendiğinizi... Değerlendirmeye çalışın, daha üstüne katmaya çalışın. Yaradan ne yarattıysa muhteşem yaratmıştır. Kötü bir şey kesinlikle yaratmamıştır. Onu anlamaya çalışın. Üç tip gerçek vardır ya. Birincisi yaradanın yarattığı doğal gerçekler. Asıl gerçekler bunlardır. İkincisi insan aklının oluşturduğu, tanımladığı gerçekler. Doktrinler vesaire de buna dahil. Felsefeler. Ama insanı sık sık da değiştiriyor. Üçüncü gerçekler de inançların hakikatleridir. Bu inançların hakikatleri Yaradan'ın yarattığı gerçeklerle örtüşüyorsa harika. Evet. Örtüşmüyorsa evet, dikkatli. Işte, dikkatli. Yani, o zaman o zaman çıkıyor. Bir de hatasız kul olmaz. Hatanla sevleni. Var ya, ya. o besleniz. Ya. Mesela çok güzel. O da manasına baktığınız zaman. Çünkü hani hatasız gerçekten bir insan yok. Kusurlu. Yani ben kusursuz... Yaradılış icabı öyleyiz. Evet, yani, yani, Fıtratımızda bu aynen. var. Yani. Ben tam onu Nefis diyeceğim. var her şeyin. Yani Aslında kusursuz yani. bir insanım diyen en büyük kusurludur zaten. Demek ki hayatımızda hata yapan da olacak. Değil mi? Onları affetmek e, lazım anlamında mı bunu mesela? E, Burada bir şeyi hatırlattınız bana. Seneler önce bir mektup geldi bana. Orhan Baba hayatımı kurtardın. Hayatımı sana borçluyum diyor mektupta. Okudum. Çok kötü bir hata yapmıştım, çok büyük bir hata yapmıştım, canıma kıymaya karar verdim. Allah Allah. Ve kırsalda yaşayan biriyim, uçurumun kenarına gittim, uçurumdan kendimi aşağı atacaktım, öldürmek istiyordum. Fakat o sırada yakında bir kırsal kahvesi vardı, orada bir anda senin beslen, hata kul olmaz, hata alma, sev beni diye, senin şarkın girdi. ...o anda bana firen oldun Orhan Baba. Allah Allah. Bak Allah nasıl besleyici görüyor musun? Gözümü kapadım bak Orhan Baba Çok ne diyor. Ben hata yaptım ama Orhan Baba hata, hata almasa beni. Dermansız dert olmaz, dermana sal beni. Kaybettim kendimi ne olur bul beni. Gelmeye halim yok, sen gel de al beni. Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni diyorsun ya dedi. Ben orada durdum baba dedi yazıyor ve sonra intihardan vazgeçtim ve gittim o hatamı tamir etmek için neler yapmadım ki ve sonunda özrüm kabul edildi ve mutlu oldum Allah razı olsun benim hayatımı kurtardın diyordu öyle mutlu oldum ki yani ne kadar, kadar güzel Allah razı olsun bir, bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibi hatta Allah peygamber efendimiz de ki bir aynen. insanı öldürmek tüm, insanlığı, tüm öldürmek insanlığı öldürmek gibidir bir insana hayat vermek kurtarmak yani hayat vermeden kastımız hani kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Yani kadar, bir, iyi bir vesile bir vesile olmak da Allah vesile etmesi de başka bir aynen. şükür sebebi. Yani. Zaten Bence. hani mümin ümit var yani. olmalı. Ümitsizlik Allah bize yakışmaz. Sana, o da bir nimet biliyor musun? Vesile olmak bir aynen, nimet. Aynen Altan abi. Orada Kabe'nin kapısında zaten Zümer suresi 53. ayeti celil'e yazıyor. Allah diyor ki Ey nefislere aleyhine haddi aşan kullarım, ey günahkar kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok barışla yandı, çok merhamet i̇şte edendir. Yani bu ayeti işiten bir insan gerçekten hata da yapsa hemen bir frenlemeli kendini yani. Çünkü hatasız kulu olmaz gerçekten. Güzel. Bir, bir şey. de şu var, Hz. Mevlana Pir'imiz der ki, ben 15 yaşımdan beri bunu giyinmişimdir. Allah ile bir olana ölümde ömürde hoş gelir der. Allah Allah. Yani ne kadar muhteşem, derinliğe bakarsın. Muhteşem bir söz. Ben 15 yaşımdan beri bunun anlamını biliyorum. Onu giyindim ben diyorum. Ve mümkün olduğu kadar e, yanlış yapmamaya özen gösteriyorum ama hatasız Orhan olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> yani evet hata insana mahsus. Evet yani. Yaradılış fıtratımız da var. Yani, ama işte, önemli edelim. olan hani şu peygamberimiz diyor ya. Salallahu her insan hata verir. eder. Hata işleyenlerin en hayırları tövbe edenlerdir. Ya. Söz verenlerdir. Allah'ım evet, ben ettim. Söz veriyorum. Sen de bana de destek. Ve aynen hatayı tekrarlamamaktır kuvvetler. işte. Aynen öyle. Özet bu yani aynen. esasında nice besteler yaptım. Bunları da anlatan. Aman yarabbim şimdi anlatmayacağım da besteleri. Bütün bu konuları işledim bestelerimde. Mutlaka, yani ayetlerden ve hadislerden de ilham aldığınız olmuştur mutlaka Şüphesiz onları çocukluğumdan itibaren e, çoğunu okudum ve bilmeye gayret ettim. Eksiğim daima var tabi. Biz bunları bilmeliyiz. 6666 diye ifade ettiğimiz ayetlerimizin çok büyük çoğunluğu da insanı akla davet eder. Efela takilun yakilun. Akletmez misiniz yo Allah birçok ayet. Akla davet eder. Ve Eşarilik vardır, Maturidilik vardır. Tabii ki Eşarilik imana dayalıdır. Tamamen imansız hiçbir şey olmaz. İmanımızı aklımızla çok daha iyi değerlendirebiliriz. Onun için yaradanın vermiş olduğu aklı da kullanalım. Aynen insanı Allah donatmış i̇şte aklıyla. Her şeyi, Beyanla, bütün güzelliklerle Allah diyor ki doğru yolu, en iyi yolu, en güzellerini insanın oku veriyor. diyor, yani. oku diyor, öğren diyor, akla davet diyor. Kesinlikle. Altan abi. Allah ne güzel dinliyoruz. Çok güzel, valla ben abimizden <gülüyor> çok güzel nasihatler. Harikulade oldu bu Ramazan soframızı gerçekten. Çok teşekkürler. Her ben olsun. ben teşekkür ederim. Olsun. yani Kırmadınız, kardeşim geldiniz bu yoğun demek? gündeminizde. Bize yer açıp e, soframızı Sağol. şenlendirdiniz. Çok mutlu olduk, sağ olun Gerçekten Fatih, mutlu kardeşim. olduk. Çok güzel. Berhudar ol. Allah, Allah razı Allah, olsun. Razı Allah, olsun. Razı Bir daha seveler misin abi? Çok seviyorum sizi. Berhudar. Allah razı olsun. düşün de söyleme ihtiyacı hissettim. Berhudar ol ne demek? Onunla bitirelim onu. E onun anlamını bilmiyor ama duyuyor. Baba ne demek istedi falan diye. Hatta bazıları ansiklopediye bakmışlar. Bir tanesinde şu yazıyormuş. Orhan Gencebay'ın söylediği söz ona yakışıyor. Bilgi bu. Bu Böyle bilgi <gülüyor> mi olur ansiklopedik? var ya. Allah Allah. Hiç <gülüyor> beni yani. misahi olarak mı koydu bilmiyorum. Tabi bergudar şu demek. Şu demek. İki tane kelimeden oluşuyor. Farsçadır. Ber ve Hüda. Huda, Huda, hüdar. Allah seninle olsun. Allah Allah. Ne kadar güzel. Allah'a emanet ol. Allah seninle olsun. Allah'ın bütün güzellikleri üstünde olsun. Bu anlamlara geliyor. Muhteşem bir şey. Vallahi çok güzel. Ben bunu dedemden öğrendim. O gelelği sürdürüyoruz. Evet. Dedem Allah gani, gani rahmet etsin. 6 yaşımda rahmet hep eylesin. bana söylerdi. 14 buçuk yıl bu ülkemiz için savaşmış gazilerimizden biriydi Öyle dedem. Allah gani gani rahmet etsin. Ondan öğrendim. Berkudar ol Orhan oğlum derdi. Hep merak ederdim ne demek bu diye. Evet. Sonra öğrendim. <gülüyor> güzel ee, Osmanlı'da diş kirası vardır. Hani geldiniz yediniz, içtiniz yoruldunuz. Ee, Olur mu? Biz güzel ağırlandık. <gülüyor> o yüzden şekiller, Diyanet Başkanlığımızın iki güzide eseri Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali'ni hediye ediyoruz sizlere efendim. Oo. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür İstifa ediyoruz. Edin. Allah razı Gerçekten. olsun. Gerçekten sizden Allah razı Çok olsun. Çok te teşekkür ediyorum. O i̇yi evet. ki geldiniz. iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Evet bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam huzurlarınız olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun.